Cumanız mübarek olsun. Hepinize bu güzel günün, bereketli günün, hayırlı, mübarek, kutlu günün hayrından ve bereketinden azami istifade etmenizi Cenab-ı Hak'tan dilerim. Femen hemme bir hasenetin felem ya'melha ke tebe Allahu lehu indehu haseneten Eğer bir kul bir iyi işi, bir haseniyi yapma gayret ederse, kalkışırsa, himmet ederse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 Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü niyeti çok geniştir, çok şeyleri yapmak ister. Ama fiiliyatta ameli o kadar o düşündüğü, hayal ettiği, temenni ettiği şeylerin hepsini yapmaya yetmez. Tabi yetmeyecek bazı şeyleri yapamaz. Bir mümin bir iyiliği yapmaya himmet etse, kalkışsa, şöyle bir davransa, felem ya'melha ama onu yapamasa bir mani dolayısıyla, ketabahallahu lehu indehu haseneten kamile. Allah bu kuluna onun bu davranışını, bu niyetiyle bu kalkışmasını tam bir hasene olarak yazar. Yani işlemiş de efendim muvafak olmuş da o iyiliği ortaya koymuş gibi Allahu Teala Hazretleri fazlü kereminden yapmadığı halde niyetinden dolayı o kula tam bir haseneyi kamile ihsan eder. Defteri amaline böylece yazılır. Ne kadar güzel. Ne büyük bir ikram.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 yani artık sayıya vurulmayacak 700'den de fazla çok çok miktarlarda o sevabı yazabilir. Tabi acaba Allahu Teala Hazretleri Ekremül Ekrem'in olan Rabbimiz neden bazı amellere bu kadar çok sevap veriyor? Tabi başka hadisi şeriflerden ve dinimizin ahkamını incelemekten anladığımıza göre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 700 mislinden kadar fazla yazar. Hatta 700 mislinden de fazla, kat kat fazla sevap yazar. Ne kadar güzel. Yapamazsa bile sevap alıyor, yaptığı zaman ise kat kat sevap alıyor Müslüman. ''Ve men bir seyyye etin, ''Ama bir kul bir kötülüğü yapma niyet etmişse.'' Yani kafası bozuldu, şeytan efendim damarlarına girdi, nefsi kabardı, bir kötü iş yapmaya niyetlendi, kalkıştı. فَلَمْ يَعْمَلْهَا Fakat sonra Allah'tan korktu, düşündü, günah olduğunu anladı, kendisine hakim oldu, nefsini tuttu, Efendim iradesine e, hakim oldu, yapmadı. allah Teala Hazretleri كَتَبَهَ Allahu عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا Bunun bu kötülükten vazgeçmesini de değerlendirir ve ona...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 Ve in hüve hem mebiha ve amilaha ama bazen insan iradesine hakim olamıyor da kendi şahsıyla ilgili veya çevresiyle ilgili toplumda veya özel hayatında kusurlar, günahlar işleyebiliyor. Yani bir günah yapmaya kalkıştı da sonunda da onu yaptı, tamamladıysa tabii o zaman ketebah Allahu aleyhi seyyeten vahideden onun aleyhine onu yazacak o bir günah olacak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 hesap şuuru içinde, muhasebe şuuru içinde, mahkeme-i kübrayı unutmadan, ahirette hesaba çekileceğini asla hatırından çıkarmadan yaşayacak. Ve bu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 Ey nefsim sen bunu çok istiyorsun ama senin bu istediğin şey günah olduğu için ben sana bunu yaptırmıyorum diyerek nefsi emmâresine Müslümanın hakim olması lazım. Nefsini yenebilmesi lazım. Onun için biliyorsunuz cihat dediğimiz zaman hepinizin hatırına tabii savaş geliyor. Eline silah alıp düşmanla cephede karşılaşmak, vuruşmak efendim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 haddini aşmış durumdaysa o zaman ona karşı durmak ve onu engellemek ve onu hizaya getirmek Normal çizgiye getirmek. Bu hayatta her zaman yaptığımız bir şey muhterem kardeşlerim. Çocuklarımızı da böyle terbiye ediyoruz. Nefsimiz de çocuk gibi düşünebilir, düşünülebilir. En nefsu ket dediği gibi İmam Buhsiri Hazretlerinin çocuk gibidir hakikaten. Yani duygusal yönden de çocuk gibidir. İnan eder, ayağını teper, tepinir durur, ille bir şeyi ister. Nefis çocuk gibidir. Tabii ona da her istediği verilmez. Benim canım taşı alıp şuraya atmak istiyor, şu camı kırmak istiyor. Olmaz.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 Büyük cevap oluyor. O bakımdan bu hadisi şerif hatırımızda devamlı kalsın sevgili akra dinleyicilerim. Bu hadisi şerifi hiç unutmayın, hatırınızdan hiç çıkartmayın. Daima iyi şeyleri yapmaya niyet edin. Sabahtan niyet edin, bir gün önceden, geceden niyet edin ve ertesi gün onları efendim yazdığınız şu göğüs defterinizde göğsünüzdeki cepteki akıl defterinizde bundan madde madde iyilikleri yapmaya çalışın. Yaparsanız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 sadece telkin gücü var, yaptırım gücü yok, yapan nef nefestir Binanele nefsin karşısında çıkmaya dikkat edelim tabi nefsin karşısında çıkmak ayrı bir iş uzun bir iş nefsin karşısına çıkmak bir eğitim istiyor nefis terbiyesi dediğimiz bir eğitim istiyor yani Yunus Emre gibi Mevlana gibi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 bu güzel hadis-i şerifin izahının bittiği şu sıralarda sizlere sevgili Akra dinleyicilerim. Nice nice iyi şeyleri yapmaya muvaffak olmanızı diliyorum. Allah'tan hayırlı işleri yapmanızı ve çok sevaplar kazanmanızı, büyük mükafatlara ermenizi diliyorum. Günahlardan kendinizi tutabilecek güçlü olmanızı diliyorum.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 Cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Sevdiklerimizle, dostlarımızla, evlatlarımızla, yakınlarımızla beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.